Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfirettileriz. Nefislerimizin şerrinden O'na sığınırız. Allah kime hidayet ederse O'nu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa O'na hidayet edici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde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 İşlerimizi düzene koysun Hasta olanlara Allah Azze ve Celle hastalığı şifa versin İşleri yolunda gitmeyenleri Allah Azze ve Celle işlerini düzene soksun Millet olarak, ulus olarak Allah bizlere birlik, beraberlik versin Hak yoluna gidenlerden, olanlardan eylesin Ve bizden gelen nesli Allah'ı bilen, birleyen, her ı harama dikkat eden namazı kılanlardan eylesin Evet kardeşlerim, iman dersine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Ali vesselam ve diğer peygamberlere gönderilen kitaplara imanla devam ediyoruz. Geçen hafta tamamen bu meselenin mukaddimesiyle geçmişti. Bugün de naslarını zikrederek kısaca üzerlerinde durarak devam edeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle hepimizin anlayışını düzeltsin, imanımızı artıracak amel işlemeyi, ilim etmeyi nasip etsin. Evet kardeşler, Kur'an'a iman kısımlara ayrılır. Bunlardan birincisi Allah'ın kelamı olduğuna, ikincisi de Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine Cibril tarafından getirildiğine ve Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna Allah Azze ve Celle'nin Cibril gönderilip Resul'a emanet edilen kitap olduğuna iman etmektir. İkincisi ise nazım olarak mucize olduğuna ayeti kerimede de geldiği gibi insanlar ve cinler, inananlar veya küfredenler hepsi bir araya gelse bunun bir mislini getirmeye güçleri ne yapmaz? Yetmez diyerek Allah Azze ve Celle'nin kıyamete kadar gelecek bütün e, mahluka bir neyi vardır? Meydan okuması vardır. Bugüne kadar Kur'an'dan uğraşan çok insan çıkmıştır. İnanan kesimden olduğu gibi, küfreden kesimden de, kimi inkar etmiş, kimi böyle ayet olmaz, kimi bu Kur'an'da yok, Kur'an'a eklenmiş denmiş, birçok şeyler denmelerine rağmen, hiç kimse Kur'an'ın bir mislini ne yapamamış, getirememiş, bir ayet gibi ayeti Yazıp ne yapamamış, getirememiş. Çünkü Allah'ın kitabı öyle bir kitaptır ki ne başındaki, ne sonundaki, ne ortasındaki, ne indirilen hükümler, helallar, haramlar hiçbiri birbirine zıt ne yapmaz, düşmez, ahenk içindedir. Ve hatta öyle bir mucizelik taşır ki öyle ayetler vardır ki değişik surelerdedir. Sanki birbirini takip eden sureler gibidir. Mesela bunlardan bir tanesini zikredeyim. Okuduğunuz için daha rahat hatırlarsınız. Allah Azze ve Celle'nin Resuluna vahiy geldiğinde yani Kur'an inmeye başladığında Mekke müşriklerinin bir müşkülatı vardı. Bunlar neye inanırlardı? Cinler Allah'ın oğulları haşa melekler de Allah'ın kızları derlerdi. Ve cinleri çok yalan söyleyen her türlü günah işleyen isyan eden melekleri de masum günah işlemeyen olarak görürler inançları böyleydi. Cin peri buradan kaynaklanıyor. Yani periler masum, cinler e, günah işleyen, arsız. E, ne malum Muhammed'e cinlerin haber getirmediği, yani yalan söylemediği, vahyin doğru olduğu nereden malum? Hani melekler geliyor, cinleri de onlar meleklerden bir ifrit olarak görürlerdi. Allah Azze ve Celle önce bakın Necim suresinde o nefsinden, hevasından Konuşmaz. 3-4'ü indiriyor. Sonra Vakıa Suresi 78-79 iniyor. Ona temiz olanlardan, Ruhul Kudus'tan, Cibril'den başkası dokunamaz diyor. Necim Suresi nerede? Vaka Suresi nerede? O ayet buradan ne yapıyor? Sanki bunun peşindeymiş gibi bir ahenk vardır. Bunun gibi Kur'an'da birçok mesele vardır ki hep böyledir. Mesela Kur'an'a bakıyorsunuz birinci ayeti ilimle başlıyor son ayete bakıyorsun sanki bunu takip eden ağaçlar kalem olsa denizler mürekkep olsa bir o kadar bir o kadar olsa Rabb'ın ilmi yazmakla ne yapmaz bitiremez ama birisi birinci ayet birisi sonuncu ayet ama birbirini takip eder gibi kıssalara da baktığımızda insanlık tarihini en güzel anlatan nedir Kur'an tarihidir ama bize nasıl yutturmuşlar Darwin'e gitmiş sormuşlar. Yani şimdi sen attığı şu yalana inanıyor musun? İşte daha önce maymunduk. Ağaçtan ağaca hoplayarak kuyruk gitti. İşte yerde yürüyerek kambur gitti. Güneşe çıktı, dıllar gitti. İşte döndük insana. Sen buna inanıyor musun? E çok daha iyi bir teziniz varsa getirip ona inanalım demiş. Kendi sözleri kayıtlı. Kur'an tarihi karşısında insanlığın tarihini anlatan varsa vesikalı bir şeyiniz bunu çürütecek. Ona inanalım diyerek ne yapmış? Bu şekilde getirmiş Kur'an tarihini yani insanlık tarihini öğrenmek istiyorsanız Allah Adem'i topraktan, e, topraktan yarattığını, havayı Adem'in eye kemiğinden etten, kandan yarattığını ve ikisinin de babasının olmadığını Daha sonraki insanlara ata olarak Adem ve Havva annemizi gösteriyor. İsa aleyhisselam'daysa ne var? Sadece anne var, babasız olarak halk etme var. Bu da insanlığa nedir? Bir derstir. Bunun da ders olmasının sebebi sureleri takip ederseniz işte İsra, Keyif, Meryem buralar hep bu meseleleri anlatır. İnsanlık öldükten sonra dirilmeyi ne yapıyordu? İnkar ediyordu. Keyf suresinde Allah Azze ve Celle ne yaptı? Bak güneşi gördü, insanlar o döndü. Bu yanıya insanların uykuda bile 300 sene ölmeden yaşayabileceğini kabirleri gösterdi. Ve İsa Aleyhisselam'ı da babasız yarattı. Nasıl ki insanı topraktan, eye kemiğinden, anneden, babadan, bir meniden yaratıyorsa öldükten sonra diriltmeye kadir olduğunu ne yapmıştır? İnsanlığa göstermiştir. Tabi anlayan anlar, iman eden iman eder, etmeyen etmez. Kur'an tarihi tamamen insanlık tarihini anlatır. Hiçbir gizli, saklı senin dolduracağın bir şey ne yapmaz? Bırakmaz. Ama maalesef asr-ı saadet bozulduktan yani fitneler çıkıp halifeler bir bir şehit edilmesi iktidar hırsıyla halife altında babadan oğula geçen saltanatlar devrinde kardeşlerim küfür olan o batıl dinlerden onların kitapları Arapçaya çevrilerek İslam'ın malıymış, İslam'ın özüymüş gibi felsefe, mantık, kelam tipinde birçok kitaplar e, dini literatüre, dini baplara girerek İslam'ı kökünden dinamitleyen birçok meseleler ortaya çıkmış ve öz bozulmuş, ana gövdeye yapışanlar azalmış ve insan bir bidattan amel etmeye dolu dizgin gitmişler ama Allah'ın vahyine gelince sağır, kör kesilmişler. Düşünün en basitinden sahabeler mescide geliyorlar, üç halka olmuşlar, çakıl taşları ellerinde, Ortalarında bir adam, La ilahe illallah diyor, herkes La ilahe illallah diyor. Haymana tarafında çok görürsünüz camilerde halay çekenleri. Biri yapıyor, öbürü de yapıyor. Sahabe geliyor, başlarına dikiliyor, ne yapıyorsunuz diyor. Niye soruyor? Çünkü öğretici, yani bu dinin sahibi Allah Azze ve Celle emin olarak kimi gönderdi? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam ve vesselam ashabına ne dedi? Size ben ne yaptım? Dinde her şeyi öğrettim. Gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bıraktım diyor. Hatta gökte uçan, kanat çırpan kuştan dahi haber verdi. Hatta tuvalete hangi ayakla girip hangi ayaktan çıkacağını. Sahabe bundan soruyor. Peygamberden bir şey yok böyle bir Allah'ı zikretme. Siz ne yapıyorsunuz? Onlar diyor ki biz hayırdan başka bir şey düşünmüyoruz. Yani diyor ki vallahi diyor nice hayırı talep eden vardır ki asla ne yapamamıştır? Ulaşamamıştır. Hayır sizin hayır dediğiniz, hayır gördüğünüz değil ancak Allah'tan gelendir. Yani dinde bir şey yapacaksanız bu ancak Allah'ın kitabında Resulullah'ın sünnetinde olacaktır. Ama buna rağmen onlar hala biz hayırdan başka bir şey düşünmüyoruz diyorlar ve Yaptıkları işten vazgeçmiyorlar. İbn Mesud onlardan yüz çeviriyor. Vallahi sizler diyor aynı aleyhissalatü vesselamın dediği şu gibi insanlardansınız. Sizin içinizden öyle bir taife gelecek ki Kur'an okuyacaklar, gıttaklarından aşağı geçmeyecek. okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Vallahi ben sizin onlardan olmanızdan korkuyorum diyor ve gidiyor. Ravi diyor ki kardeşlerim, Oradakilerini bir bir zapt ettik. Nehveren günü Ali'ye karşı dinden çıkmış mürtetler olarak hepsini boynu vuruldur. Bak Başlangıcı nere? Başlarına gelen ne? Peki bir basit bir olay olarak bu güya Allah'ı zikretme. Sahabe onlara bunun böyle bir şey olmadığını söyledi mi? Bugün Kadri var, Ziz Cehri yaparmış, Nakşi var. Kalbi yaparmış. Şazili var, bilmem nesi var. Şişçisi var. Değil mi? Var oğlu var. Peki bunların aslı var mı? Yok. Dinde dayanağı var mı? Yok. Nereden çıkmış? Belirsiz. E, çıkanın aslının hepsi Kur'an'ın bir adı da nedir? Furkandır. Bir adı nedir? Burhandır. Hakla batılı birbirinden ayırt eden veyahut Allah'ın delilidir. E Allah'ın delili yoksa, Furkan yoksa demek ki bu nedir? Batıldır. Biz bir şeye bidat dediğimiz zaman ne, ne için diyoruz? Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde yoksa, bu dinde uygulamaya yapılıyorsa, bu sonradan icat edilen bir bidattır. Her sohbete başlarken ne diyoruz? Her bidat dalalet. Her dalalette ateştedir diyoruz. İşte Allah'ın kitabında, olmayanı varmış gibi ekleyen tayfeler veya çıkardıkları fikirler ne, ne yazık ki alıcısı çok çok daha fazla olan meseleler. Bugün cübbesizler, cübbeliler, inkar edenler, etmeyenler, kadın kız karışık olur diyenler, hayızlı kadın namaz kılar diyenler, üceli bircülüğü aynı safta erkekler namaz kılınır diyenler, şu olur bu olmaz, onların rağbetçisi, alıcısı çok daha fazla ama maalesef kitap ve sünnet dediğin zaman mezhepsiz, dinsiz bunlar her şeyi inkar eden sahabelerin yolunda gitmeyen, kabirleri yıkan, işte bunlar şefaata inanmayan, şöyle etmeyen, Allah'ın isimlerini tevil eden gibi hak olan meseleleri batıla ve o sözlerle de batılı ne yapıyorlar? talep ediyorlar. Halbuki bakın Allah bize ne göndermiş? Onun bunun sözünü bırakın. Alın Allah'ın kitabını. Allah'ın sözü var burada. Açın, baştan sona bir okuyun. Allah ne demiş? Şimdi düşünün. Bir insan yüz günah işlese, Kur'an'ı devamlı okusun, sürekli okusun, yüz günah işleyen insanın günahı kırka ya da elliye düşer. Niye? Allah korkusu ne yapacak? Artacak. Bakın bir savaşla alakalı, dünlü döbürgünlü bir eser okuyorum. Çok duygulandım. Müslümanlar, Müslüman ordusu kadını çok güzel olan bir memleketi fethediyor ve erkeklerin hemen hemen hepsi Halit bin Belit komutasında kılıçtan geçiriliyor, hep kadınlar kalıyor. Sahabeler de aylarca kadınlarından, evlerinden uzak. Ve dinimizde biliyorsunuz cariyelik şeyi de var. Oranın önde gelen din adamları, rahipleri, komutana diyor ki, Halit bin e, bir şey çok ilgimizi çekti diyor. Ne diye sorduklarında, diyor ki biz diyor, aynı muameleyi size yapsak, yani zafer kazansak, sizi yensek, ilk işimiz sizin kadınlarınıza sahip olmamız. Ama görüyorum ki ordunda, bir tane savaşçın gözünü kaldırıp da bir kadına bakmadı diyor. Bundaki hikmet ne? Yani sizin dininiz nasıl bir din ki? Veya siz bu askere ne emrettiniz de kafayı kaldırıp bir kadına bakmadın diyor. Diyor ki komutan Allah onlardan razı olsun. Allah kitabında bize diyor ki mümin erkeklere söyle gözlerin haramdan sakınsınlar. Biz evden uzak olabiliriz. Eşlerimizden uzak olabiliriz ama Allah'a uzak değiliz ki, Allah'ın emirlerine uzak değiliz ki diyor. Ve bu oradaki insanların topluca iman etmesine sebep oluyor. Bak bu olay bak. Ve adamların dikkatini çekmiş. Demek ki biz Müslüman, Kur'an okudukça aynı işlenen tarla gibi bereketli olacağız. Yani iman dersi, kitaplara iman dersi, peygambere iman dersi, sen de ne yapacak? O çakıllı taşlar temizlenerek verimli bir tarla haline gelirsen in senin bunu ilk fark edecek sana düşman olan şeytandır. Veya şeytanın nedir? Awaneleridir. Öyleyse kardeşlerim iman, imanın girdiği vücut ne yapacak? İmanla şekillenecek ve meyvelarını verecek. İşte bu Kur'an öyle bir Kur'andır ki kimin içine girerse kim bununla amel etmeye başlarsa, hasta olsa şifa bulur. Karanlıktaysa aydınlığa çıkar. Yolunu şaşırmışsa doğru yolunu bulur. Sıratı ustakime gelir. Sapmış, günah işlemiş, Allah'a isyan etmiş, e, tövbe kapısının kıyamete kadar açık olduğunu görür. Veyahut haddini aşmış, zulüm ediyor. Zulüm eden toplulukların başına geleni ne yapar? Burada görür ve kendisine çeki düzen verir. Ve ne yaparsa yapsın, hoşuna gitse de gitmese de kendisinin bir yaratıcısı olduğunu ne yapar? Burada görür ve hatırlar. Ona göre de hayatını ne yapar? Tanzim eder. Allah hepimize hayır versin. Kitapların e, kitaba iman dediğimizde bu maddelerin önemli bir şekilde e, düşünülüp idrak edilmesi gerekir. Çünkü Vahiy ile alakalı bir de şu bab var kardeşler. Öyle kalpler vardır ki kas katıdır. Kayadan katılaşmıştır. Ama Allah korkusundan kayalardan bile ne yapar? Sular fışkırır. Kayalar parça parça olur. Demek ki vahiy insanı ne yapar? Yumuşatır. Allah Resulü'nü öldürmeye giden kas katı kalp ne oldu? Vahiy duydu. Demirden de Demir gibiydi, pamuk gibi ne yaptı? Yumuşadı ve İslam o insanlarla güçlendi. Kur'an bu kadar rahmet yüklü ve faydalı olan bir kitaptır. Ama maalesef iblis bunun e, gücünü kırmak için, ağırlığını kırmak için elinden geleni yapmış ve yapmaya da ne yapacak? Devam edecek. Kime karşı bu geçerli olur? Ha? Vahiyden haberin yoksa, Allah'ın kitabını okumuyorsan, ve Allah Azze ve Celle'nin sana göndermiş olduğu bu emanetten haberin yoksa, kim ne derse Kur'an hakkında kulağını ne yapacaksın? Oraya vereceksin. Kur'an bana yeter, tabi yeter diyeceksin. Helal haram burada, ben başka vahiy kabul etmiyorum, etmem diyeceksin. Bunda nasih mensuk olmaz, Rabb'in unutma mı tutuyor diyecek adam. Hemen ne yapacaksın? Ona inanacaksın. Yani orada ne tevil varsa onu kabul edeceksin. Adam İsra Allah Resulü'nün miraca çıkarıldığı Kur'an'da sabit, sureyle sabit. Adam diyor ki olur mu diyor. Mümkün değil diyor. Bunun adı gece yürüyüşü diyor. Sen ne yapacaksın? Hemen buna gece yürüyüşü diyeceksin. Yani kim ne derse ona gideceksin. Ama ayeti kerime ne diyor? İyice okursan. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olur. Kur'an'da bir tane çelişki var mı? Yok. Ama ayetler üzerinde herkesin bir anlama, kargaşası var mı? Var. Kafa yok da var tabii. Peygamber'e verirsen o kafayı ne olur? Müşkürat diye bir şey yok. Ama kafanı bir yerlere kiralarsan, nereye kiraladıysan oranın nesisin? Kölesisin artık. Hatta bidat fırkalara bakın kardeşlerim Kur'an'dan bir meseleyi inkar ederler o inkarları sebebiyle %100 doğru inandıklarını da inkar etmek zorunda kalırlar %100 kabul ettiklerini mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığını inkar edenler 5 vakit namazın farz olduğunu bildikleri halde 3 vakit derler nasip ve mensuha inandıkları halde Allah'ın ilmini küçümseme derler inkar ederler Sırf Mirac'ı inkar ettikleri için. Niye? Orada Mirac'a çıktığında beş vakit namaz farz kılındı. Başka nasih mensuh meselesi var. Bakara 285'i, 286 ne yaptı? Nesk ve ayetler Miraç'tayken indi. Birçok vakalar devam ediyor. Yani bu imanı zedeleyen davranışlardan bir tanesidir. Ama maalesef mesela örnek vereyim. Mehmet okuyan mı diyorlar? Bir Yahudi bozması var. Televizyon'a çıkan. Mehmet okuyan neydi Bu bu Yaşer diye biri vardı öldü. Yaşer diye ben biliyorum da Yaşar diyorlar da Yaşer diye birisi. Onun yerini bununla doldurmaya çalışıyorlar. Ne yapıyor? Hiç dikkat ediyor musunuz? Ha? Hayatında bu insanın peygamber diye birisi var mı? Kur'an'la alakalı ifadeleri anlatırken sanki vahiy kendisine gelmiş gibi ayetlerin üzerinde ne yapıyor? Oynuyor. Peki bu rahatlık, rahat konuşma doğrudur diye ifadelendirmeyi nereden güç alarak yapıyor? He? Hiç dikkat ettiniz mi? Kur'an'ın diline Arapça. Adam şimdi ne yapıyor? Arapça inen Kur'an'ı anladığı dile dökülen meali kendi anlayışına göre ne yapıyor? Harf dizisi olarak indiriyor ve diyor ki doğru bu. Yani sadece Arapçayı Türkçe'ye kendi anlayışına göre, o Yaşer de öyle yapıyordu. Mesela başörtüsü nedir? Kur'an'da yok diyordu, örf diyordu. Sonra Bakara'da, işte Bakara'da, Alimran'da faizden gelen ayete ne diyordu? Böyle bir şey yok. Bu aynı alışveriş gibi diye. Ondan sonra Yahudi ve Hristiyanların onlar kafirdir, müşriktir gelen ifadelerini ne diye tercüme ederdi o? He? Onlar kitap ehli derdi. Yani kafir olarak ne yapmazdı? Görmezdi. Şimdi sen Allah'ın kitabına iman ettiğini söyleyersen, Allah'ın kitabından ayrı durursan, okumazsan, ben bundan anlamam dersen, ben de anlarım diyen birisi getirir önüne hangi tabağı koyarsa onu sana ne yapar? yedirir ve sen de iman ettiğini zanneder, dinden otomatikten çıkarsın. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Yine Allah Azze ve Celle doğrusu bu vahyi biz indirdik, biz koruyacağız demiş ve kıyamete kadar bu vahyi ne yapacak? Allah'ın Azze ve Celle'nin Hicr 9'daki inen ayetle koruması altındadır. Ha burada şu soru akla insanların gelebilir. Peki neden Tevrat, İncil, Zebur veya Musuflar korunmada da Kur'an korundu? Ha böyle bir merakınız varsa, ahirette zaman bulursanız Allah'a sorarsınız. Allah da size cevabını Azze ve Celle verir. Ben bilmiyorum. Ama Kur'an'la alakalı bunu biz indirdik, biz koruyacağız. Öbürlerine karşı böyle bir ifadesi yok. Ama bunun dışında bakın, kitaplara imanla alakalı çok önemli bir mesele var. Tevrat'ın, Zebur'un, İncil'in korunmaması, aslının kaybetmesinin önemli sebepleri nelerdir diye soru sorarsanız, Zebur, İncil, Tevrat'ın inen peygamberlere inanan o havarileri veya ashabı dediğimiz insanların ezberi, veyahut kaleme almaları diye bir olayları nedir? Yok. <gülüyor> Ama biraz sonra gelecek Kur'an'ın toplanma meselesi vesselam'ın inen her ayetle alakalı ki Zeyd'in hayatını okuduysanız Kur'an'ı toplama emri ona verilmişti görevi her ayet için iki şahit bulmuştur. Yani indiği yerde ayetlerin indiğine dair sahabelerin şahitliğini ne yapmış yazmış bir ayette ikinciyi bulamamış kim o? Sahabelerden bir tanesinin Ali vesselam ne diyor? Huzeyfe şahitlik yaptığında iki kişinin yerine şahitlik yapsın diyor. Bir ayette şahitle Huzeyfe. O da Ali ve sallamın sözüyle nedir? İki kişi olduğu için. Onun vakasını hatırlayan var mı? Ee, bir gün Ali sallāllāhu bedevinin birinden Bakara'da son ayette bir at satın alıyor. Siyah Arap atı. Yanında parası yok. Bekle diyor. Ben paranı getiriyor. Tam giderken bir bakıyor. Bedevi onu daha yüksek bir fiyata başkasına sattığını görüyor. Hemen geri dönüyor. şahidim var mı diyor Bedevi. Yani parayı Allah arasında değişiyor. Huzeyfe de arkadan geliyor. Ben diyor şahidim diyor. Allah Resulü Bedevi'yi bırakıyor Huzeyfe'ye dönüyor. Sen beni görmediğin halde ne şahitlik yapıyorsun? Ya Allah Azze ve Celle demiyor mu? Nefsinden, hevasından konuşmaz. Allah senin tezkiyeni vermiş. Ben ondan şahitlik yapıyorum deyince Huzeyfe neye şahitlik yapar? ona iki kişilik şahitlik yapıyor. Ve bu da ayrı bir mucize olarak Kur'an tarihine geçmiştir. Ayrı bir olaydır kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yine Kur'an'da Kur'an'a iman meselelerinden öyle ayetler vardır ki Allah bir şeye ol dediğinde ne yapar? O, verir. Bu da kaderle, imanla alakalı önemli ayetlerdendir. Yani Kur'an'a iman dediğimizde bizim meramımızı gideren, aklımıza gelecek, gelmeyecek her şeyi bu iman meselesinde ne yapabiliriz? Çok rahatlıkla bulabiliriz. Yeter ki Allah'ın kitabını okuyalım ondan osanmayalım ondan elimizi ne yapmayalım çekmeyelim evet. ya bir sofilerin şu her sabah namazında ne okuyorlar bilmem ne Rabbani mi ne birinci mektubu evlere şenlik öbür mektubu bilmem nereye şenlik diyenin hesabı içinde öyle mektuplar var ki Allah işte Adem'i yaratırken falan su dökmüş de şöyle etmiş de şöyle şekillendirmiş de işte 445. mektupta küfrettim Allah'ın dinine küfrü vacipti. Mümin kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe, din kardeşinin kellesini kesmedikçe, mümin kamil olamaz diyor. Adamlar deli saçmasını okuyorlar. Ama ne okumuyorlar? Ve ot birileri nar mı diyorlar, ne diyorlar, nur mu diyorlar. Hep onu bıdır bıdır, bıdır okuyorlar. Sözlüksüz anlamaları da mümkün değil ve işte Ali'yi keşfen gördüm geldi gitti bana bunu yazdırdı bunlar Nur'dan damlalar Kur'an'da 30 tane 33 tane ayet buna işaret ediyor işte sinsine girince şişine çıkınca bir de ebced cifir yapıyorlar kıyametin kopmasını bile biliyorlar İstanbul'da bilmem ne olacağını da çıkarıyorlar millet bunu okuyor inanıyor ondan sonra 5-6 muska da bunları kesmiyor zapt edemiyor ama Allah'ın kitabına gelince ben anlamam. bu ben bilmem. Bunu anlamak için 13-14 tane ilim gerekir. Biz demiyoruz ki her okunan anlaşılır demiyoruz. Bakın bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih. Muhkemleri Kuran'ın anasıdır. Git bunları oku. Müteşabihleri de iman etmeniz gereken kalbinde hastalık olanlar müteşabihlerle uğraşır. Sen ondan uğraşma. Hiç sana lazım olanları ama maalesef bunu bile okumaktan aciz insanlarız. Bakın İmam Bukhari'nin kaç yaşında hafız olduğunu biliyor musunuz? Veya büyük alimlerimizin kaç yaşında hafız olduğunu biliyor musunuz? He? 4, 5, 6 en fazla. Peki bugün bir bu yaşlarda çocuklarımıza Kur'an okut, okutmaya çalışsak en başta evdekiler, aileler, büyükler ne diyor? Cık, dur ya çocuğa Ağırlık yapmayın. Taşıyamaz ya. Anlayamaz ya. Veya evet, dur ya bu bir konuşmayı, okumayı, yazmayı öğrensin de. Ondan sonra Kur'an yani çocuk 3 yaşından itibaren eğer dini ilimler verilmiyorsa bu çocuk sağını solunu ayırt etmeye başlayıp hele bir de sokağa çıkmışsa sen bu çocuğa hiçbir şey ne yapamazsın? Veremezsin. Onun için çocuk eğitimi nereden, ne zaman başlar, yaşar? 3 e, yaşında, eş seçimiyle başlar. Daha çocuk dünyada yokken başlar. Alemin biri öyle demiş çocuklarına, siz doğmadan ben size iyilik yaptım demiş. Çocukları demiş ki babamız bana adı demiş. Bir tanesi demiş ki biz doğmadan sen bize ne iyilik yaptın ki demiş. Ananızı seçtim demiş. Evet. Yine vahiyle alakalı önemli meselelerden bir tanesi bizim tarafta da biraz ihtilaf var bu meselede. Hatta öyle bir ihtilaf ki tekfir derecesine kadar getirenler var. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'dan ne yapmıştır? Konuşmuştur. Yani Musa Aleyhisselam Allah'ın kelimullahıdır. Allah onunla konuşmuştur. Peki bizim itikadımız nedir iman babında? Nasıllığına, niceliğine ne yapılmaz? Gidilmez. Ama bir kesim der ki harfle, sesle, şöyledir, böyledir. Bunu kim kabul etmiş, niye kabul etmiş, nasıl etmiş bilmiyorum. Ama çok baba adamlar etmiş. Etmeyene de ne diyorlar Han Hoca? <gülüyor> Sıkı diyor. Kafir diyorlar. Gireyim. Ben etmiyorum arkadaşlar. Etmiyorum ama e, eden taraf bizim içimizde olanlar Var mı? Çay tatlı değil mi? Evet. Maalesef e, bu meselede de insanlar kitaba iman meselesinde ciddi ihtilaflara gitmişler. Allah'a hamdolsun ki burada hamd ediyorum. Bazı meselelerde ettiğim Kuran okumuyorsunuz. Okumadığınız için de bu fitnelere düşmüyorsunuz. Yani bazen de bu okumamak da hayır getiriyor bir yerde. Ha, bir yerde yani. Bir yerde. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam konuşmuş nasıllığı, niceliği, keyfiyetini ancak Allah Azze ve Celle bilir. Bu da iman ettiğimiz meselelerden bir tanesidir kardeşlerim. Evet. Yine Ömer bin Hattab'dan gelen bir rivayette Adem Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın münazarası var. Adem Musa Aleyhisselam'a sen İsrail oğullarının Yüce Allah'ın perde arkasından aranızda mahlukattan hiçbir elçi olmadan konuştuğu peygamberisin demiştir. Ki devamı var. Burada nakil olarak alacağımız nedir? Allah subhanahu ve teala Şura suresinde dediği gibi Allah bir insandan karşılıklı konuşacak değildir. Ya bir perde arkasından ya bir elçiyle ya da ilham yoluyla. Musa Aleyhisselam'dan da ne yapmıştır? Bir perde arkasından onunla aracısız ne yapmıştır? Konuşmuştur. Biz de buna işittik. itaat ettik kardeşler. Bu da iman bablarından bir tanesidir. Maalesef bunda da ses harflen konuştu diyen taifede ne yapmıştır? Çıkmıştır. Hatta cidler dolusu kitaplar yazılmıştır. İtibar etmeyiniz. Ve bu meseleden daha sonra yola çıkarak Kur'an'ın mahluk mu kelam mı olduğu tartışması çıkmıştır. Neden çıkmıştır bu? İblis ne diyor? And olsun ki diyor senin dost doğru yoluna oturacağım diyor. Ve sana inananları ne yapacağım? Saptıracağım diyor. E şimdi boş şeylerle uğraşırsak. İşittik, itaat ettik deyip emirleri öğrenip aklımızı ona yorup nasıl hayatıma geçiririm nasıl kolaylaştırırım nasıl salih insanlarla bir arada kalır da sapıtmam, nefsime uymam Allah'ı daha çok zikrederim nasıl ilim meclislerine gidecek zaman bulabilirim gibi kafayı yoracağına şu şöyle midir, bu böyle midir diye yorarsan ne olur? İblis de gelir senin tepene oturur aynen Arap kadını kızı gelin giderken nasıl nasihat edermiş biliyor musunuz? hiç okudunuz mu? Kızım Eşinin kılıcını al, et doğra. Seslenmezse hançerini al, kemik kır. Seslenmezse kalkanını al, su taşı. Gene de seslenmezse gemi vur, sırtına da bir eğer istediğin yere götür demiş. İblis de bize işte gelip Allah'ın kitabında şunu şöyle düşün. Kelam mı, mahluk mu? Nasip mesuf var mı, yok mu? Şöyle mi, bu böyle mi? Bu tartışmaya girdi mi de hiçbir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. Artık senin kafan fikirler, tartışmalar manzumesi oluyor ve iman esaslarını ne yapamıyorsun? Bulanmıyorsun. Bunun da tek şifası var. Nedir? Allah'ın kitabını oku, pislikten ne yap? Kurtul. Ama okurken nasıl oku? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a Sığınarak okudu. Allah'ın kitabını bile. Hatta burada öyle bir ayet var ki hiçbir nebi hiçbir Resul olmasın ki indirmiş olduğumuz vahyi iblis o peygamberin dilinden ters düz etmeye çalışmasın. Diyor. Okudunuz mu ayeti? Okur gibi mi olduk diyorsunuz? Hatırlar gibi mi olduk diyorsunuz? Haç 52 bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve muhtezile bu ayeti acayip kullanır. Sen kitabı okumazsın. Bunun gibi birçok ayetler vardır. Hani onların tuzakları var diyor ya, Allah'ın da bu tuzaklarıdır. Allah'ın kitabını okuduğunuzda hem korunursunuz, hem dininizi korursunuz, hem de ahiretinizi ne yaparsınız? Korursunuz. Ama kitaba iman ettim deyip de Allah'ın kitabından ayrı düşerseniz hiçbir kornağınız nedir yok ondan sonra gidersiniz cevşen ne diyorlar cevşen alırsınız muska yazdırırsınız arabanıza maşallah nazar boncuğu mu diyor onları takarsınız inek görürsünüz mavi boncuk takarsınız ahırın kapısına at nalı takarsınız egzoza pabuç takarsınız ama müslüman kelimesini kendi sıfatınızdan ne yaparsınız kendi elinizden silersin. Bunlar hep kitaba imanı bilmeyen insanların nedir? Amelleridir. Allah'ın kitabına iman eden bunların hepsinden ne yapar? Uzak durur. Bak mezhebinde bile ha mezheplerle benim bir şeyim yok. Ha, zorum yok, işim yok. Şey, Ilmahal kitabında diyor ki nazar boncuğu takan kafirdir. Diyor. Hacı bayramda aynı İlmahal'i satan e, adamlara bakın Raflarında ne var? Hep nazar boncuğu var. Adamın sattığı kitaplar haberi yok yani. Hemen aç sayfayı nazar boncuğu hang kafirdir diyor. Ama adam nazar boncuğunu ne yapıyor? Binaya takıyor. Arabaya takıyor. Elinden gelse boynuna da takacak yani. Evet. Bunlar iman ettim diyen insanın vasıfları değil arkadaşlar. Yani insan iman ettiğiyle ne yapacak? şekillenecek bir gün tefsir dersine gitmiştim bir hocama gençken giderken de ekmek arası tükürükle köfte satıyorlar ya sarımsaklı ondan yedim o da dokandı rampa çıktım Habire bire geniriyormuşum ben farkında değilim sohbet oğlum dedi sen köfte mi yedin he hocam nereden bildin oğlum ne yersen onu genirirsin dedi insan ne okursa söz olarak ağzından o çıkar nefesi de nedir otur. Doğru vahiy haşir neşir olursanız sizden çıkacak da doğru amellerdir. Doğru sözlerdir. Sözlerin en güzeli nedir? Allah'ın kelamıdır. Okursanız ama okumazsanız dolmuşta gelirken şinanay der sen de şinanay dersin. Öbürü Allah'a isyan eder. Sen de hiç tereddütsüz ne dediğinden farkına varmadan aynı şeyi ne yapar? Söyler. Gidersin. Ama şunu unutma. Allah Azze ve Celle senin ağzından lanet dayın çıkan bir söz dahi olsa onunla seni ne yapar? Hesaba çeker, muayeze eder. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Evet. Kur'an'ın mahlukuyla alakalı birçok ifadeler geliyor. Eğer mahluk olsaydı şöyle şöyle olurdu diye. Bu gibi ifadelerle sizleri yormayacağım ama hakikaten bununla alakalı ciddi ciddi kitaplar yazılmış Kur'an mahluk değildir Allah'ın kelamıdır diye ve cidden geçmişimizde ciddi ciddi müşkülatlar oluşmuş ve bu konuda koca koca imamlar işkenceye tabi tutulmuş, hapse akılmış zincirlen, dövülmüş tek suçları Kur'an mahluktur demeleri istenmiş ama denmemiştir. Mesela Allah kendisinden razı olsun sadece bir tanesini nakledeyim. Ne kadar fitnenin büyük olduğunu anlayın. İmam Bukhari bir gün bir ile geliyor. Şehrin valisi ve alimleri ta o beldenin dışına kadar çıkıp kendisine ne yapıyorlar? Ağırlıyorlar. Hoş geldin diye büyük şey Allah Resulü'nün sözlerini toplamış bir kitap arasına getirmiş ünlü bir alim. Haftalarca misafir olduğu büyük bir alimin evinde insanların sorularına cevap veriyor ve Allah'ın dinini anlatıyor. Aleyhissalatü vesselamın sözlerini naklederken ki o zamanın alimi bütün duvarları yıkıyor. Yani eve gelmek isteyen, soru sormak isteyen girişi bulamadı demesin, girecek kapı bulamadı denmesin, istifade etsin diye adam duvarlarını yıkıyor. O kadar ilme önem veren birisi. Böyle insanlar kırıla geçiyor, anlatılıyor, ediliyor. Bir tanesi fitne bir soru soruyor. O misafir olduğu evin aliminin inandığı itikat o anda Kur'an mahluktur. İnancı var. Oradan gelenlerden bir tanesi diyor ki şeytani bir soru soruyor İmam Bukhari. Ye. Ey imam, Kur'an mahluk mudur? Allah'ın kelam mıdır diyor ortalık ölüm sessizliğine bürünüyor. Ve İmam Bukhari hiç tereddüt etmeden Kur'an Allah'ın kelamıdır. Biz böyle inanırız. İtikadımız budur. Ehl-i sünnetin inancı da budur diyor. Yanındaki kişi kalıyor. Biliyor musunuz? Vefat ettiğinde yanında iki kişi vardı. Ama cenazesini yer gök almadı. Bakın bir fitne İlmin nasıl o an tamamen kesilmesine ve o insandan istifadeyi ne yapıyor? İşte iman dediğimizde neye iman, nasıl iman veya iman olmayan bir şeye iman etmenin insanlara getirdiğine bakın. Hani ben birçok fitneyle karşı karşıya kaldım, birçok iftirayla karşı karşıya kalan bir davetçiyim. Her zaman şunu söyledim kendimi savunmadan. İslam'ı savunarak dedim ki İslam mı öncelikli, insan mı öncelikli? Önce şunu bir anlayın diye ömrüm boyunca da bu ifadeyi kullanmaya devam edeceğim. İslam önceliklidir kardeşlerim, insan değil. Bizlerse maalesef öğrendiğimiz, dini bize öğretti dediğimiz insanların hatalarını görmüyoruz. İslam'ı kötülüyoruz, insanı ön plana çıkarıyoruz. Hataların üstünü örtmeye çalışıyoruz. Ortada ne din kalıyor, ne iman kalıyor, ne cemaat kalıyor, ne birlik, ne beraberlik. Halbuki ya bu dinde doksan dokuz kişiyi öldüren insan tövbe ettiğinde Allah affetmiyor mu? Tövbe dile kardeşim ya. Alim de olsan tövbe dile. Alimin tövbe etmesi meziyet değil mi? Seni gören birçok insan ne yapar? Tövbe eder. Ama maalesef bizde İslam'da Müslümanlar arasında cemaatler arasında diyeyim insan önceliklidir İslam öncelikli değildir maalesef. Kaybımız tamamen bizim bunda. İman esaslarında bir sıkıntımız yok. Ama bu imanı amele dökmede çok büyük müşkülatı olan insanlar. Ama bunu bu demek ki sünnetullah İlk yaşayan, Allah kendilerinden az olsun, sahabelerdir. Onların başına öyle şeyler gelmiş ki hayatlarını okusanız müslümanlığınızdan utanırsınız. Yani müslümanların onlara yaptığı eziyetlerden. En başında düşünün, bir peygamberin torunu öldürülür mü ya? Ama öldürmüşler. Zehirlemişler. Kafasını kesmişler. Yani ihtiras var ya birçok şeyi gündeme ne yapabiliyor? Getirebiliyor ve ayrılıklar, fırkalar hep böyle çıkmış. Ve sanki biz yapmışız gibi günümüzde hala onu tutanlar, bunu tutanlar. Ocular, bucular. Şeytan ne güzel ağını ne yapmış? Ölmüş. O inançtan çıkamazsın. İşte kitap ve sünnetten amel ettiğinde bunların hepsinden sıyrılırsın. Kitaba iman ettiğinde bütün bu fırkayı dalleden ataların dininden ne yaparsın? Kurtulursun ama... Devamlı okursam. Evet. Kur'an'ın bir araya getirilme meselesine gelelim kardeşlerim. Ee, hepiniz biliyorsunuz değil mi bu vakayı? Ben yine hatırlatmış olayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında biliyorsunuz Kur'an iki kapağı altında toplanmıştı değil mi? Hı? Birisi olsaydı tabi derdi. Allah Resulü ve Vesselam'ın vefatında vahiy tamamlanmıştı ama yazılı olarak şöyle bir kitapta ne yapmamıştı? Bir araya gelmemişti. Kemiklerde, derilerde, yapraklarda, sayfalarda ayrı ayrı neydi? Vardı. Peki din nasıl ayaktaydı? Bugün mesela birçok bölgede en basit örneklerden bir tanesini vereyim. Hindistan'dan üç tane büyük devlet çıkaran İngilizler. Orada Müslümanların dinlerini tahrif etmek için Kur'an'ın ayetlerini yerini değiştirmişler, eksik yazmışlar, birçok şeyler yapmışlar. Ama bir türlü Müslümanların inancını bozamamışlar. Niye? Hafızlardı. Çünkü hafızlığı isteyen, iştiah duyanı Allah öyle bir zeka veriyor ki teyp bantından daha berrak, bozulmayan kafaya yazan şey veriyor, hafızlar onların tahrif ettikleri bütün hataları tek tek çıkarmış ve ümmeti ne yapmışlar? Uyarmışlardır. Bu da Kur'an'ın apayrı mucizelerinde bir tanesidir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Neslimizden hafızlar çıkmasını nasip etsin. Ama korktuğumda bir şey var. Hafızlıktan ben hep uzak durdum. Çocuklarımı da bir türlü ona meylettirmedim. Sebebine gelince bir rivayet var çok korkutuyor beni Ebu Davut'ta gelen bir ifade ümmetimin diyor münafıklarının çoğu Kur'an hafızları olacak diye bir ifade var bir hafız dışında benim tanıdığım hepsi demiyorum bir hafız dışında kiminle tanışmışsam hafız olarak halis da açıkça diyorum yani ha, hafızlara bir alerjim yok hakikaten çok büyük bir sevabı var ama e, ağırlığını taşıyamıyor mu derler Veyahut ondaki dahaki hikmeti anlayamadı mı diyorlar. İman esasları yerine gelmemişse hafızlığın da ona ne yapmıyor bir faydası olmuyor. Allah içiyle dışı bir olan hafızların sayısını çoğaltsın diye. Bu sözümü anlamak isterseniz bir program yapıyorlar hafızların bir yarışması. Onlara not veren hafızlarla okuyan hafızları bir şöyle beş dakika bakın anlarsınız. Ha, bakın demiyorum ha. Evet. Ee, Kur'an'ın iki kapağı arasına toplanma meselesi Allah Resulü Hanis Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın vefatından sonra olmuştur. Ve bu sahabelerden kime verilmiş? Fakihlerinden Hanis Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın önce evlatlığıydı. Sonra Ahzab 4. ayetten evlatlık haram kılınınca kendi babasının ismiyle anılan Zeyde verilmiş. Önce bu görevi kabul etmiyor. Kendisine bunun yapılması gerektiği izah edilince, dinden deliller getirilince kendisi bu işe soyunarak ve bu işte ehil olan vahiy katipleriyle de istişare ederek yardım alarak ne yapmıştır? Öz cümle Kur'an'ı iki kapağı arasında ne yapmıştır? Toplamıştır. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Osman radiyallahu anh'ın zamanında aynı kitap dört müşah olarak tekrar yazılmış ve dört ayrı kişinin yanında ne yapılmıştır? Muhafaza edilmiştir. Ve ilk yazılan Kur'an yanlış hatırlamıyorsam Hafsa annemize emanet edilmiş. Ve Kur'an onda ne yapmıştır? E, kalmıştır. Dört nüsa. Daha sonra da birçok bölük bölük İslam'a girenler olması hasebiyle Kur'an tekrar aynı şekilde aslına bakarak ondan çoğaltılmıştır. Ve çoğaltılma tamamen elle ne yapılmış olmuştur ve tamamen e, aslına bakılarak ondan terkip edilerek çoğaltılma gündeme gelmiştir. Tabii ki Allah Azze ve Celle'nin burada aynı zamanda neyi vardır? Bir koruması mümkündür. Çünkü o indirmiş koruyacağını ne yapmıştır? O söylemiştir. Burada da şunu demeden geçemeyeceğim. Bizim Hacı Bayram'da da bir sapık var. Adam kan çekiyor kan aldırıyor. Onu şeye dolduruyor. Kanıyla şey yazıyor. Kur'an yazıyor. Aynısını o Saddam denilen zalim de bir ara yapıyordu. Yani sırf bununla hani ben kanımla Kur'an yazdım. Allah bana cehennem ateşini e, yakmaz tipinde. Aynı neydi o? E, Hüseyin Alabele mi? Beyaz mı? Ne birisi vardı. Ben evimde köpek besliyorum. Ölüm meleğe gelip de benim canımı alamaz. Melek girmiş, Zekeriya beyaz mı? Ha. Aynı bunlar gibi kardeşlerim iman ya da küfür bununla alakalı bir mesele değildir. Yani senin kanınla Kur'an'ın yazılması senin cennetlik olduğunun işareti nedir? Değildir. Bu ancak Allah'a imanla alakalı meselelerdir. Bunlar boş insanların uğraşacağı şeylerdir. Allah sana kitabında kendi elinizden kendinize tehlikeye ne yapmayın? Atmayın diyor. Sana kanından Kur'an yaz ne yapmıyor? Demiyor. Öyleyse böyle sapık işlerle insanlar ne yapmayacak? Uğraşmayacak. Bununla ancak e, toplumda bir yere varamayan, İslam ahlakıyla ahlaklanamayan, karakteri oluşmayan, hani bazen adam kocaman cebine şöyle bir saat takar, saçını bir şekil yapar, rengini bir cins yapar, kocaman bir saat takar, paçasını bir acayip yapar, ayakkabısı tam şöyle olur. Bunlar nedir? Toplumda belli bir yere varamayıp ben de buradayım diye bağıran insanların halidir. E Kur'an ne diyor bize? Yeryüzünde kasalarak yürü. Boyun, bulutlara mı diyecek? Dağlardan daha meybetlisin. Çalımlı çalımı ne yapma? Yürüme. Sesini de çok yükseltme. Muhakkak ki seslerin en çirkini şehrin sesidir. Demek ki Allah'ın kitabı bize ahlak da veriyor, edep de veriyor, yürüyüşümüze de karışıyor, tarihimizi de anlatıyor, nasıl inanacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi hepsini anlatıyor. Öyleyse bizim başka bir şeye ihtiyacımız mı var? Yalan söyleme burnunuz var diyor. Gidiyor onunla anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümin korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu? Evet yalan söyler mi? Asla diyor. Bak başka yerde yalanla, şey imanla cimrilik bir arada olmaz. Bir müminde diyor. Yani cimriliği kötülüyor. Korkaklıkla da kötülüyor. Ama yalanın yanında bu ikisini kullanıyor bak. Korkak olur. Cimri olur. Ama yalan asla diyor. bağlaşmaz diyor. Öyleyse kardeşlerim Kur'an ahlakıyla ahlaklanalım. Kur'an'a imanı hak, yerli yerince öğrenelim. Hem kendimizi, hem neslimizi, hem de toplumumuzu düzeltelim. Düzelmese bile biz düzelenelim. Bizi gören doğruyu yanlışı ne yapsın? Ayırt etsin. Gelen elçiler, gelen davetçiler, gelen hak önderleri hidayet meşaleleridir. Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde dediği gibi şimşeğe çaktı mı önünü görür, o ışığı kayboldu mu karanlıkta kalıverir diyor. O şimşek İslam'dır. O ilimdir, o imandır. O ilim seni ne yapar? Yürütür. Ama ilim yoksa kap karanlıkta insan ne yapar? Kalır. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan sanını kullardan eylesin. Helalı haramı öğrenen ve hayatına geçiren, Allah'ın hakkını gözeten, ve cenneti arzulayan sanmı kullardan eylesin. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdike, eşeden la ilahe illa ente, estağfurullah ve tuğbileyim. Velhamdülillah.